Hüsrev'in mektubundan bir fıkradır. Evet üstadım, gözümüzle görüyoruz ki ehli tarikat bid'alara dayanamamışlar. Hem girmişler içinden çıkamıyorlar, hem salikleri ondan bir ikiye inmiş. Hem onlar da itiraf ediyorlar ki zevklerinden, cezbedici güzelliklerinden ellerinde çok şeyleri kalmamış. Cenab-ı Hakk'ın sırf bir ihsanı olarak Risalet-ül Nur'un parlak, nurani nasiyesini müşahede ediyoruz ki in ikas eden lemaati nuriyesi bütün ihtiyacımıza kafi ve vafi geliyor herkesi hayrette bırakıyor hem ehli bid'ayı serfuru ettiriyor öylelerin lisanlarından nedamet ve teessüfi ifade eden bilmemişiz kelimeleri dökülüyor muhitimizde risaletün nura karşı cazibedar ve çok ali hakikatlarından başka ehli bid'ali sanları susmuş güya karanlıklı girdaplara sokulmuşlar konuşmuyorlar Konuşsalar da tesirleri kalmamıştır. Cazibedar ve icazker lisanıyla ancak Risaletün Nur konuşuyor. Bid'a ve dalalet zulmetlerine karşı ancak onun talebeleri kuvvet-i imanla çelikten bir kal'a gibi duruyorlar. Hem öyle fevkalade fütühat yapıyor ve öyle harikulade bir surette emir ve nehy-i Kur'aniyi temessük ettiriyor ki pek çok mücahidatımızdan yalnız birisini bin kalemli kardeşimiz söylüyorlar ki Sükut, Hüsrev Katip Osman'ın rüyasına ait bir fıkrasıdır. Şaban-ı Şerif'in 15. Cumartesi Leyla-i Berat gecesi rüyamda büyük berrak, küçük bir deniz olan bir göl sahilinde İngiliz veyahut Almanla biz yani Türk hükümeti harp ediyormuş. Harp esnasında semadan bir karaltı zuhur etmeye başladı. Acaba bu semadan inen nedir diye hepimizin nazarı dikkatini celbetti. Yakınlaştıkça bir insan ve sonra üzeri ihramlı, yüzü bir parça esmer, başı beyaz ve büyük tülbent ile sarılı bir kadın şeklini alarak gölün ortasında hemen ineceği zaman derhal oraya bir mermerden minber yapılarak minberin üzerine indi. Sonra zat-ı gelen umum mektupları okumaya başladı. Her iki tarafta sükunet hasıl oldu, okuduğu mektupları herkes can kulağı ile dinledi. Sonra nihayetinde, Evet, Hazreti Kur'an-ı Azimuşşan'ın ahkam-ı şer'iyesince amel ederseniz yakayı kurtarırsınız. Eğer Kur'an-ı Azimuşşan'ın ahkam-ı şer'iyesine riayet etmezseniz hepiniz mahvu perişan olacaksınız diye söyledi. Sonra evime geldim. Bizim Refet Beyler Rüştü Efendi bizim eve geldiler. Bendenize dediler. Bu sırrı sen mi ifşa ettin? Bu mektuplar minber üzerinde okundu. Bendenizle cevaben ''Hayır kardeşlerim, bu sırrı siz anlamadınız mı? Bu gelen zat semadan geliyor, bu mektupları oradan getiriyor. Ben kim oluyorum ki o havadisi oraya çıkarayım?'' diye onlara söyledim. Sonra bunlara bir hediye ikram edeyim diye baktım. Evimizin deliğinde dört top helva gördüm. Birisini birine, diğerini öbürüne ve iki tanesini de kendim yedim. Ağzım tatlı olarak uyandım. İnşallah leyla Berat hürmetine, ve duanız berekatı ile hakkımızda mübarektir. Lütfen tabirini beklemekteyiz. Talebeniz Katip Osman. Karadağın bir meyvesi. Aziz kardeşlerim, bu defa mektup yerinde bu meyveyi gönderiyoruz. Bir ayetin manayı işaretisinin külliyetinden bir ferdi, hürriyetten bu ana kadardır. Teşrin İssani 30. gün 1358'de Karadağ başına çıkıyordum. İnsanların, hususan Müslümanların bu teselsül eden helaketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı, ne vakte kadar hatıra geldi. Birden her müşkülümü halleden Kur'an-ı muciz Beyan, Sure-i Vel Asri'yi karşıma çıkardı. Bak dedi, baktım, her asra hitap ettiği gibi, bu asrımıza da daha ziyade bakan Vel Asri, innel insânele fî husr, ayetindeki innel insânele fî husrin, Makam-ı Cifris'i 1324 edip Hürriyet İnkılabı ile başlayan Tebettül-ü Saltanat ve Balkan ve İtalya Harpleri ve Birinci Harbi Umumi malubiyetleri ve Muahedeleri ve şair İslamiye'nin sarsılmaları ve bu memleketin zelzeleleri ve yangınları ve İkinci Harbi Umumi'nin zemin yüzünde fırtınaları gibi semavi ve arzi musibetlerle hasareti insaniye ile İnnel insan elefi kusr ayetinin bu asr adahi bir hakikatı maddeten aynı tarihiyle gösterip bir lemay icazını gösteriyor. İlle ledine ve amilu salihat ise makamı cifrisi ahirdeki ta ha sayılır, şedde sayılmaz. 1358 olan bu senenin ve gelecek senenin aynı tarihini göstermekle o hasaretlerden. Bahusus manevi hasaretlerden kurtulmanın çare yeganesi, iman ve amal-i olduğu gibi ve mefhumu muhalifiyle o hasaretin de sebebi yeganesi, küfrü küfran, şükürsüzlük yani imansızlık, fısku sefahet olduğunu gösterdi. Sure-i vel asrın azamet ve kutsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakayıkın hazinesi olduğunu tasdik ederek Cenab-ı Hakk'a şükrettik. Evet, alemi İslam bu asrın hasareti olan bu dehşetli ikinci harbi umumiden kurtulmasının sebebi, Kur'an'dan gelen iman ve amali saliha olduğu gibi, fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasarat ve zayiatın sebebi de zekat yerinde ihtikar etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir meydan harp olmamasının sebebi, İllellezîne âmenû kelime-i kutsiyesinin hakikatını fevkalade bir surette yüz bin insanların kalplerine tahkiki bir tarzda ders veren risale innur Nur olduğunu pek çok emarelerle ve şakirtlerinden binler ehli hakikat ve dikkatin kanaatları ispat eder. Ez cümle emarelerden biri, Risale-i Nur'a sıkıntı veren veyahut hizmetinden çekilen pek çok adamların tokat yemeleri gibi, bu sene bu memleketin etrafında umumi bir tarzda Risale-i Nur'un intişarına sıkıntı verip, şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek hatasıyla şimdiki umumi sıkıntının bir sebebi olduğunu göstermesidir. Sure-i Vel Asr'ın Dağ Meyvesi namında nüktesine bir haşiyedir. Es-salihattaki ta ahirdeki ta'lar ekseriyetce vakfa as gelmesiyle cifirce ha sayılabilir. Bu noktada illa beraberdir. Bu zamanımızı gösterir 1358. Ve telaffuzca ha okunmadığından ta kalabilir. Bu noktadan şeddeler sayılmazsa ve illa beraber değil 200 küsur zamana kadar iman ve ameli salihle beraber bir tayfi azime Hasarete i karşı mücahedeye devam edeceğine işaret edip, Fatiha'nın ahirinde sırat a enam en'amte aleyhim gösterdiği zamana hem La تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي زَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَئْتِيَ اللّٰهُ Birinci cümle 1500 makamı ile ahir zamanda bir taife-i mücahidenin son zamanlarına ve ikinci cümle 1506 makamıyla galibane mücahedenin tarihine ve üçüncü cümle 1545 makamıyla pek az bir farkla hem Fatiha'nın hem Vel'asrı suresinin ikinci cümlesinin gaybi işaretlerine işaret edip tevafuk eder. Demek bu hadis-i şerifin üç cümlesinden her birisi 1500 tarihine ve mücahedenin ne kadar devam edeceğine dair işaretlerine aynen bu Elledine Emenu ve Emülus <ainsiântilî> 1561 makamıyla hem vatevasal bir hakkııyı Vatevasal bir sabri, 1560 makam ile iştirak edip, o tayfi'i azimen'in mücadeatları ne kadar devam edeceğini manayı işari ve cifri ile gösterirler ve Fatiha ve hadis’in iray ettikleri tarihe, makamı ebcetleriyle takarr edip farklı bir derece tevafuk ederler, ve manalarıyla da tam tetabuk ederek parlak bir lemay icazı icaz gaybiyeyi gösteriyorlar. Birdenbire kalbe gelen bir nükte icaziyedir. Kur'an'a ait en cüz'i, en küçük bir nükte de kıymeti büyük olduğundan, işarat-ı Kur'aniye'nin bu zamanımıza tevafuk eden küçük bir şu'a'ı, bugün Sure-i Vel asr nükteyi nükte-i icaziyesi münasebetiyle, Sure-i Filden, manay-i işari tabakasından tevafuk düsturuna istinaden, bir nüktesini beyan etmem ihtar edildi. Şöyle ki, Sure-i elemterakeyfe meşhur ve tarihi bir hadiseyi i cüz'iyeyi beyan ile gelen ve her asırda efradı bulunan o gibi ve ona benzeyen hadiseleri ihtar ve tabakat-ı eden her bir tabakaya göre bir manayı ifade etmek, umum asırlarda umum nev-i beşerle konuşan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın belagatının muktezası olmasından bu kutsi sure bu asrımıza da bakıyor, ders veriyor. Fenaları tokatlıyor. Manay-i işari tabakasında bu asrın en büyük hadisesini haber vermekle beraber dünyayı her cihetle dine tercih etmek ve dalalette gitmenin cezası olarak cifir ve hesabı ı ebcedle üç cümlesi aynı hadisenin zamanına tetabuk edip işaret ediyor. Birinci cümlesi, Kabe'yi muazzamaya hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına Ebabil tayyareleriyle semavi bombalar yağdırmasını ifade eden Tarmihim bir hicaratın cümlesi kutsiyesi 1359 edip dünyayı dine tercih eden ve nev-i beşeri yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavi bombalar ve taşlar yağdırmasına tevafukla işaret ediyor. İkinci cümlesi Elamyej al kaidahum fi tadliil. Kelime-i eski zaman hadisesindeki Kabe'nin nurunu söndürmek için hileler ile hücum edenlerin kendileri yokluk, zulümat, dalalette Aksülemel ile aleyhlerine dönmesiyle tokat yedikleri gibi, bu asrın aynen hileler ile, desiseler ile edyan-ı semaviye Kabe'sini, kıblegahını, dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur ehli dalaletin, tadlil ve idlallerine semavi bombalar tokadıyla cezalanmasına aynı tarihi fi tadlil kelime-i kutsiyesi 1360 makamı cifrisiyle tevafuk edip işaret ediyor. Üçüncüsü, elm tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fiil cümley i kutsiyesi Rasûl-i Ekrem aleyhissalatu vesselâm'a hitâben senin mübarek vatanın ve kıblegâhın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve kâbe Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlardan kurtarmasını ve o düşmanları nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun diye manâ-i sarihiyle ifade ettiği gibi, bu asra dahi hitap eden o cümleyi i kudsiye manâ işaresiyle der ki, ''Senin dinin ve İslamiyetin ve Kur'an'ın ve ehli hak ve hakikatın cebbar düşmanları olan dünya perest ve dünyanın menfaati için mukaddesatı çiğneyen o ashabu dünyaya senin Rabb'in nasıl tokatlarla cezalarını verdiğini görmüyor musun? Gör bak diye manay işarisiyle bu cümle aynen makamı cifrisiyle tam 1359 tarihiyle aynen afat-ı semaviye nevinde semavi tokatlarla İslamiyete ihanet cezası olarak diye manay işareti ifade ediyor. Yalnız ashabil fiil yerinde ashabu dünya gelir. Fil kalkar, dünya gelir. Haşiye: Bu fil lafzı kalkmasının sırrı eski zamanda dehşetli fili Mahmudi azametine, heybetine dayanmış, hücum etmişler. Şimdi ise dünya servetine ve malına ve o servetle havada ve denizde filolar teşkil edip o fil gibi filolarla nevi beşeri esaret altına almış ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle, iyilikleriyle, menfaatleriyle değil Belki medeniyetin seyyatıyla ve sefatiyle ve dinsizliğiyle 350 milyon Müslümanların her tarafta hakimiyetlerini imha edip istibdadına serfuru etmiş ve bu musibeti semaviyeye sebebiyet vermiş. Ve dünya perest gaddar zalimlere zulümlerine ceza olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve masumlar ve mazlumlara fani mallarını ve hayatlarını ahiretlerine çevirmek ve kıymettar eylemek, ve dünyadaki günahlarına keffaret-i etmeye, kaderi ilahiye fetva verdiler. Şimdi yedi senedir, dünya perestlerin bu musibette vaziyetlerini ve safaatlarını ve harb-i mumi sayfelerini katiyen bilemiyorum. Fakat iki sene evvelki vaziyetleri, bu Sure-i Kudsiye'nin manay-i tabakasından gelen tokatlar, tamı tamına onların başlarına iniyorlar ve surenin bir manay-i işarisini tam tefsir ediyor. Tahlil Ru mihim bir 2 ta 800 2 ra 400 2 mim 1 ba 1 ha 1 ya 100. Tenvin bak olmadığından nundur 50. Bir ha bir cim bir elif 9. Mecmu 1359. Fi tadlilin dat 800 ta 400, fa 80, 2 ya 20, İki lam altmış. Tenvin vakfar as gelmiş, sayılmaz. Yekûnu bin üç yüz altmış. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke ashabil fi'il. İki ra bir, ta sekiz yüz. İki fa, iki kaf, iki yüz. İki lam, bir mim, yüz. Bir ayin, bir sat, yüz altmış. Dört ba, üç elif, bir ya, bir ha, yirmi dokuz. Elfil fiil yerine gelen Ed-Dünya'daki iki dal bir elif dokuz, bir nun elli, bir ya bir elif bu yekün bin üç yüz elli dokuz. Okunmayan elif sayılmazsa bin üç yüz elli sekiz eder. Hem Arabi hem Rumi tarihiyle bu semavi tokatların ayrı ayrı çeşitlerinin zamanlarına tevafukla parmak basıyor. Haşiye Evet, bu tokattan pür şer beşer şirkten şükre girmezse ve Kur'an'a tarziye vermezse, melaike elleriyle de ahcar-ı semaviye başlarına yağacağını bu sure bir manay işaretiyle işariyle tehdit ediyor. Kardeşiniz Said Nursi